Bu surenin ilk bölümünü 15. ayete kadar olan kısmını tefsir etmiştik. Surenin ilk bölümünde Allahu Teala Mekki surelerin genelinde başladığı gibi yeminle, kasemle başlıyor. Vel fecri. Vel fecri. Fecr yani sabah namazının vaktinin girdiği an, vakit ona yemin olsun Allah Teala mahlukatından yarattığı şeylerin içinden dilediğinin adıyla dilediğine yemin edebilir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala semaya yemin etmiş. ve değil mi? Orada vel fecr fecre yemin etmiş. Ama biz mahlukat olarak, insanlar olarak ancak Allah'ın adıyla yemin etmek zorundayız. Bu tevhidi bir mesele, imani bir mesele. Çünkü yemin etmek, kendisi adıyla yemin edilenin tazim edilmesi, yüceltilmesi demek. Bizler de ancak Allahu u Teala'yı tazim edip yüceltmemiz lazım ibadet olarak. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, "Men حلف بغير الله فقط اشرك Kim Allah'tan başkasının adıyla yemin ederse ne yapmış olur? Şirk koşmuş olur, şirk. Bugün toplumda değişik yemin etme çeşitleri var. Mesela bazı Arap ülkelerinde ve'n-nebi' diye yemin ediyorlar. Libya'da mesela, Filibya, ben Adam diyor ki "vannebi". Ne demek "vannebi"? Ya peygambere yemin olsun ki. Şirk. Tabii bizim toplumumuzda var mı buna benzer şeyler? Var. Adam diyor, "Çocuğumun ölüsünü öpeyim." Bu da bir yemin. Ekmek chairs. Bunlar bunlar da bir nedir? Ee, yemindir. Yün hükmüne girer. Ona benzer lafızlar. Bunlar da caiz değildir. Hatta bazı kardeşlerimiz zikretti bana, anlattı. Ticarette diyor, ama adam diyor ki diyor, senin sözüne inanması için yemin ediyorsa bazı insanlar yani Allah'ın adına yemin ettiği zaman vallahi billahi tallahi çok inandırıcı olmuyor. İlla işte çocuğumun ölüsünü göreyim diye yemin edersen eğer Karşıdaki kişi seni tasdik ediyor. Bu şirk. Abdullah bin i Nasud rivayet olmuyor. Diyor ki Allah'ın adını anarak yalan yere yemin etmek Allah'ın adını anarak Allah'ın adıyla yalan yere yemin etmek Allah'tan başkasının adı ile doğru bir şey için yemin etmekten daha diyor nedir? Ehvendir. Daha hafifdir. Anlayabildik meseleyi. Yani adam Vallahi billahi diyor, işte bu diyor ürün Türk malı. Halbuki biliyor bu ürün Çin malı. Yala, yani Allah'ın adını andı ama yalan yemin etti. Bu büyük bir günah. Büyük günahlardan. Ama düşün ki bir adamı diyor ki Peygamber'e yemin olsun ki bu Çin malı. Çocuğumun ölümünü göreyim ki Çin malı diyor. Falanca evliyanın adına yemin olsun ki bu Çin malı. Ne oldu? Doğru söyledi. Doğru yere yemin etti. Ama kimin adıyla? Allah'ın dışındaki bir şeyin adıyla. Diyor ki sahabe. Tabi sahabe tevhid şeyinden bakıyor. Çerçevesinden. Tevhid. Allah'ın adını anarak doğru yalan yemin etmem Allah'ın adından başka birisinin adıyla doğru yemin etmemden daha diyor ehvendir. Öyle. Yani birisi şirk, birisi büyük günah. Tabii yani var böyle bazı ülkelerde anlatıyorlar. Tevhidin bilinmediği, tevhidin okutulmadığı yerlerde yani adam Allah adına yemin et diyorsun diyor mesela. Taksiye biniyorsun, şöyle oldu, bir şeyler oluyor. Adam emin ediyor, yemin ediyor. Çünkü Allah yemininin Allah'ın azametinin, büyüklüğünün ne anlama geldiğini insanlar bilmiyorlar. Tevhidin ne anlama geldiğini öğrenmemişler. Ama bakıyorsun ki adam yalan söylüyor. Hissediyorsun toplumda diyelim. Böyle toplumlar var yani. Bunu anlatıyorlar. Kalkıp birisi diyor ki adama Allah'ın adına yemin ettiğini duyunca pek inanamayınca falanca velinin şu falanca türbede yatan velinin kabirde yatan evliyanın adına yemin et bakalım o zaman dediğinde adam ne yapıyor? Susuyor. Niye? Zannediyor ki korkuyor. Hatırlayın Üç esas dersini. hauf dersini. Allah için olması gereken korkuyu. Neden korkuyor? Eğer yalan yere yemin ederse o kabirdeki, o türbedeki veli ne yapacak onu? Çarpacak. Ona zarar verecek. Yahut çoluğuna, çocuğuna bir şeyler olacak. İşte bu şirkin ta kendisi yani. Şirk sadece bir taşın önüne geçip, bir putun önüne geçip seyze etmek değil. Ameli kalpler var. Kalbi ameller var. Bunların ancak Allah'a yapılması gerekir. Korku gibi. Reca gibi. Ümit gibi. Evet. Surenin başında allah Teala Fecre suresinin başında işte Fecre yemin etti. 10 gece diyor ki bu 10 gece sahabeden ne i Abbas'tan da rivayet olunduğu üzere müfessirlerin de zikrettiği üzere Zilhicce ayının ilk on günü. Zilhicce. Şu an biz Şevval'dayız. Şevvalden sonra ne geliyor? Zulka'de. Sonra Zulhicce. Zulhicce ayının ne özelliği var? Zulhicce ayında hac ibadeti var. Hac. Zilhicce ayının onuncu günü kurban bayramı. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala bu on güne yemin ediyor. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala bu on güne yemin ediyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu on günle alakalı sahih bir hadiste şöyle buyuruyor. Diyor ki مَا مِنْ اَيَّامٍ الْاَمَلُ الصَّالِحُ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ ف۪يهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْاَيَّامِ Bu on gün içinde yapılan amellerden, Allahu Teala'ya yapılan amellerden daha sevimlisi yoktur Allah'ın dinde. Bu on günde yapılan amellerin dışında Allah Teala'nın katında bu amellerin bir benzeri bir misli yoktur. Allah'ın daha sevdiği bir amel yoktur. Sahabeler diyorlar ki: "Vel el cihadu fi Allah Allahu Allah cihatla böyle ey Allah'ın Resulü. Diyor ki Allah Resulü "Evet. Vel el cihadu fi Allah Allahu Allah da böyle. İlla raculan, ta ki bir adam haraca binfisihi ve malihi, malıyla ve canıyla cihada çıkar, sünnelem yerci' min bir şey. Sonra da diyor Hiçbir şeyle geri dönmez. Yani Allah'ın eline şehit düşer. Malını, bineğini, her şeyini kaybeder. Bu adam hariç, bu adam müstesna, bunun dışındaki amellerin tümü, bu on günde yapılan ameller kadar Allah indiğinde sevimli değildir. O günler önümüzde arkadaşlar. Bakın, geliyor. Ramazan ayından çıktık. Faziletli günlerden çıktık. Kısa bir süre sonra bu ay, Bu günler gelecek. Ve Allah Teala bugünlere Kur'an-ı Kerim'de yemin ediyor işte bugünler. O günler bu diriliş ayının 10 günleri. Yaklaşık olarak iki buçuk 2 iki ay sonra. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bu 9 günü ne yapıyor? Yani amele teşvik ediyor. Salih amele teşvik ediyor. Bizler oruç tutarız o günlerde. Değil mi? 9 gün oruç tutmak, 8 gün, 7 gün, 6 gün neyse Arafe günü oruç tutmak, hacı olmayan kimseler için. Salih amellerde bulunmak çok Hayırlı ameller. Çünkü bugünlerde yapılan ameller Allah'ın dininde diğer günlerde yapılan amellerden daha sevimli. Tabi ardından allah Teala bizlere İrem halkını Semud kavmini Firavun'u zikrediyor. Sonra allah Teala surenin şu anda kaldırmış olduğumuz bölümünde diyor ki feammel insanu İnsan insandan bahsediyor allah Teala. اِذَا مَبْتَلَاهُ Rabbi onu imtihan ederse, Rabbi onu imtihan eder de, imtihan edip de, فَاَكْرَمَهُ ikramda bulunursa, allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bakın, insana nimet verilmesini, insanın nimete, nimetle mükafatlandırılmasını allah Teala imtihan olarak niteliyor. Şimdi bizde toplumda nasıl bir algı, algı var? İşlerin iyiyse, Dünyan güzel gidiyorsa Allah'ın sevgili kulusun. Eğer sıkıntı varsa, hastalık varsa, problem varsa Allah seni sevmiyor. Böyle bir anlayış var değil mi? Halbuki Kur'an-ı Kerim'de allah Teala böyle, böyle buyurmuyor. Kullu nefsin ve'i katul ma'ut Kullu nefsin ve'i katul Her canlı ölümü Tazacaktır. Ve neblukum. Bizler sizi imtihan ederiz diyor allah Teala. Bakın allah Teala diyor ki ayetin devamında. Bizler sizleri imtihan ederiz. Bişşerri vel hayri. Neyle? Şer ile ve hayır. hayır ile. Şer, sıkıntı. Sizin için şer olan şeyler. Hastalık, ölüm, mal mülkü kaybetmek ülkenden çıkmak zorunda kalmak. Bunların hepsi şer. Bunu anlıyoruz. Bu bizim toplumda bilmiyorum. Peki hayırla imtihan nasıl oluyor? Hayırla imtihan. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah Teala diyor kuluna günah işlemesine rağmen veriyorsa kul günahkar. Ve Allah Teala kula bu günahlarına rağmen veriyorsa Bilin ki diyor bu istidraçtır. Yani Allah kulunu derece derece ne yapıyor? Kademe kademe, basamak basamak hayırlar içinde boğup, hayırlar içinde onu uyutup, hayırlar içinde onu oyalayıp göndermiş olduğu bu nimetleri kastediyorum. Günahın içinde tutuyor. Günahın içinde tutuyor ta ki ateşe gidene kadar. Demek ki Allah-u Teala'nın buyurduğu üzere وَنَبْلُوكُمْ بِشْشَرِّ وَالْخَيْرِ fitne, size fitne olması için, imtihan olması için, sizi şer ve hayırla imtihan ederiz diyor allah Teala. Ve ileyna turca'un. Sonunda ne var bunun? Bize döndürüleceksin. Bize döndürüleceksiniz. Şimdi Allah-u Teala bu fecir Suresinde diyor ki, fe emmel insanu izâ mebtelâhu rabbuhu fa ekramehu ve ne'amehu Rabbi ikram eder de, imtihan edip ikram eder de, nimetlere gark eder de, nimetler verir de, İnsan da şöyle der. Feekûlu Rabbi ekramen. Rabbim bana ikramda bulunuyor elhamdülillah. Şimdi diyor böyle kaynanan seviyor. Bu da yanlış bir söz. <gülüyor> Allah'ın sevgili kuluymuşsun be. Bu ifadeleri çok duyuyorsunuz değil mi toplumda? Yani. Ama Kur'an böyle demiyor. Kur'an bakın allah Teala diyor ki insana diyor Rabbi imtihan eder. Nimet verir. İkramda bulunursa, insan ne der? Rabbim bana ikramda bulundu. وَاَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرْ عَلَيْهِ رِضْقَهُ Allah bir de bu insanı, kulunu imtihan eder de, rızkını daraltırsa, hemen ne der insan? فَيَقُولُ Rabbi اَحَانَنُ Rabbim bana ne yaptı? Beni küçümsedi. Küçük düşürdü. Yani Allah beni sevmiyor. Tabi Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman Kur'an-ı Kerim'de Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasını okuduğunuz zaman Karınca suresi var Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz. Karınca duası denen bir şey var. O yok. Duvarları asılıyor. Böyle bir şey yok. Ama Karınca suresi var mı? Suretün neml. Karınca suresi var. Bu surede Allah-u Teala Süleyman Aleyhisselam'dan bahsederken diyor ki: "Kalellezî indehu ilmun min el-kitâbi ene âtîke bihi qabla Süleyman Aleyhisselam biliyorsunuz Belkıs'ın tahtını, arşını istiyor. Kim getirecek onu diye soruyor. Tabii Süleyman Aleyhisselam'ın hizmetinde bulunan bir sürü cinler var. Bir tane diyor ki: "Sen diyor şu anda oturduğun yerden kalkmadan sana ben o arşı tahtı getiririm." Başka bir tanesi diyor ki: sen diyor gözünü açıp kapayınca dek getiririm. Belkıs'ın tahtını sana daha kısa bir sürede getiririm. فَلَمَّا raahu mustaqirran عَنْدَهُ Süleyman, Allah-u Teala Süleyman'dan bahsediyor Aleyhisselam'dan. Diyor Süleyman bir de baktı ki, taht, Belkıs'ın arşı, Belkıs'ın tahtı yanında duruyor. Gelmiş. Gelmiş. Şimdi Süleyman Aleyhisselam munib bir kul Evet demek munib o üç asas nesnenle gelecek Allah'a çok da istiqfar edip dönen Allah'a bağlı bir kul bu nimeti görünce Süleyman Aleyhisselam diyor ki hâla min fadli Rabbi. bu olay Rabbimin bir neydir? Fazlıdır, lütfudur, ihsanıdır. Boy. Bu Peki bunun hikmeti ne? Bakın. Li yeblueni Allah Teala beni ne yapıyor? İbtila ediyor. Yani imtihan ediyor. Bela diyoruz ya bir Türkçede. İmtihandır. E eşkuru emekfur. Şükredecek miyim yoksa namkörlük mü edeceğim? Yani bu bir imtihan demek. Süleyman Aleyhisselam bunu anlıyor. E eşkuru em ekfur. Şükredecek miyim yoksa namkörlük mü edeceğim? O zaman toplumda bundan şu algı yanlış. Adamın işleri iyi. işleri rast gidiyor. O zaman Allah'ın sevgilisi hayır. Allah hiç olmayacak işi sana nasip eder. Bir de bakmışsın ki cemaatle namaza gidememişsin. Namazı bırakır hale gelmişsin. Bu şerh. ...sana hayır gibidir düküyor. İşte Fecr Suresinde de allah Teala... ...iki tür insandan bahsediyor. Birisi... ...yani bu asla aynı insan. Kendisine nimet verildiğinde... ...Rabbim bana ikram etti, nimette bulundu. Ben Rabbimin değerli bir kuluyum der. Diğeri... ...Rabbim beni daralttı. Rabbim bana verdiği rızkı aldı. Öyleyse Rabbim beni... ...küçük düşürdü. Rabbim beni sevmiyor der. Allah-u Teala ardından diyor ki sizler yetime ne yapmıyorsunuz? İkramda bulunmuyorsunuz yetime. Yetim kimdir? Yetim bulutana ermemiş haldeyken babasını kaybeden çocuk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben ve diyor yetime kefil olan yani yetimin bakımına, geçimine, eğitimine, terbiyesine, edebine, adabına kefil olan, ilgilenen, o sorumluluğu yüklenen kimse cennette böyle izliyor. Yani bu iki parmak kadar birbirimize yakınız diyor. Kalbinin diyor, kalbinde sertlik bulan, kalbinde diyor katılık bulan ne yapsın diyor Allah razı olsun, yetimin başını okşasın. Bunlar çok önemli hususlar. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bizi azarlıyor. Kellebellea tukrimuna letim. Yetim ikramda bulunmuyorsunuz. Şimdi, şimdi öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki maalesef bizlerin de imtihan olduğu bir zaman. Mesela Suriye'deki kardeşlerimiz var. Onların yetim kalmış çocukları var. Bunlardan haberdar bile değiliz. Yanı başımızda insanlar var. En azından kalkıp gidip bir ziyaret edebiliriz. Değil mi Buhari? Onları kontrol edebiliriz. Yardımda bulunabiliriz. Eğitimleriyle. Tabi eğitim derken kastımız bizim dini eğitimler. Yani. Bilgilenebiliriz. وَلَا تَحَادُّونَ عَلَى تَعَامِ miskin Diyor ki Allah Teala, siz diyor miskini, fakiri doyurma konusunda da birbirini teşvik etmiyorsunuz. Yani fakiri doyurmak da çok önemli bir husus. Fitreyi verdik, fakiri doyurduk. Hayır. Alacaksın, fakiri tutacaksın, elinden lokantaya sokacaksın, yemek yedireceksin. Evine gideceksin, elinde erzaklan, onu ziyaret edeceksin. Evinde ziyaret edeceksin, oturacaksın, yemek yiyeceksin. bunları yapacaksın. <gülüyor> Mirası da diyor, çok şiddetli bir şekilde yersiniz. Böyle abur cubur yersiniz, miras. Bugün insanlar, bakın, kardeşler. Aile efradı miras konusu açıldığında birbirine düşüyorlar, değil mi? Kavga. Her biri daha fazla almak istiyor. Ve tuhib el ben cemme. Malı da toplamak istiyorsunuz, çokça toplayıp çokça biriktirmek istiyorsunuz. Yani adamın 3 trilyonu var, hala bir şey aşamasında. Adam bir tane daire satın almış, belli yaşa gelmiş, artık tek ayak. Mezara girmiş derler ya toprağa gelmiş. Hala yatırım ama peşinde yatırım şeyinde koşuyor. Ya seni önünde öyle bir gün bekliyor ki ya bugün çok çetin bir gün. Hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor çok korkutucu bir hadis çok şiddetli bir hadis. Bu hadisi iyi dinlemenizi istiyorum. Diyor ki Allah Resulü Aleyhissalam لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت harman fi marzatillahi taala taati lahqaro yawmal kıyame. Bir kimse anasından doğduğu günden itibaren bir kimse annesinden doğduğu günden itibaren ilk günden itibaren yaşlanıp ölünceye dek bir rivayette de harram geçiyor yüzü üstüne secde etse çok iyi dinleyim bir kimse annesinden doğduğu gün ben itibaren Yaşlanıp ölünceye dek yüzü üzerine <gülüyor> kapaklarını yüzü üstüne secde etse kıyamet günü bu amelini küçük görecek. Yani bu, bu amel kıyamet günü küçük bir amel olarak gözükecek ona. Şimdi biz günün 8 saatini uykuyla geçiriyoruz. 8-10 saatini yemekle, işle, güçle geçiriyoruz. Geriye kalıyor kaç saat? altı saat. Onda da işte muhabbet derken bir de bakıyorsunuz ki ne Kur'an açmışsın okumuşsun. Arada beş vakit namazlar var. Onların da nasıl olduğu belli değil. Ona rağmen ne yapıyoruz? Ahirete yönelik çok ümit varız. Sanki cennet garanti elimizde. Öyle yaşıyoruz. Dışarıdan bakan öyle görür bizi. Der ki maşallah bunlar çok huzurlu insanlar. Çok garantilemişler. Garanti içindeler diye bakar görürler bizi. Ama hadis ne diyor bakın, Lev anne, abdan bu diğer bir rivayet, خَرَّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلْدَهِ إلَى أَنْ يَمُوتَ حَرَامًا فِي تَعْتِلَةٍ لِحَقَّ رَهُوٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Bir kimse, anasından doğduğu günden itibaren yaşlanıp ölünceye dek Allah'a itaat halinde üstü secde halinde bulunsa, kafasını hiç kaldırmasa kıyamet günü. Bu amel çok küçük bir amel olacak. Ve le vedde ennehu rudde ile dünya, keymâ yezzâde minnel ecrî ve sevâb Bu adam yani anasından doğduğu günden itibaren secdeye kapanıp kafasını hiç kaldırmayan bu adam kıyamet günü Turgut tekrardan dünyaya gönderilip daha çok ecir ve daha çok amel yapmayı arzulayacak. Herkes bu hadise göre kendine bir çekidüzen vermelidir. Bu hadis sahih bir hadis. Bu ise İmam Ahmed İbn Hanbel rivayet ediyor. Taberani aynı şekilde rivayet ediyor. Şeyh Albani bu hadise sahih hadis Hasan demiş. Yani bu hadis hasen bir hadis. En az derecesiyle. Allah Teala bize uyarıyor kuran içerisinde. Kerim'de. Kelle izâ dukketil ardü dakka yer yüzü dümdüz yapıldığı zaman. Biliyorsunuz dağlar paramparça edilecek. Yeryüzü bu üzerinde yaşadığımız engebeli, yamaçlı, tepeli da dağlar. Dağlardan oluşan bu yer yüzü dümdüz olacak. Vaca rabbuka vel melekû safan safa. Rabbin geldiği zaman ve melekler saf saf geldiği zaman allah Teala kıyamet günü biliyorsunuz. Uzun bir bekleyişten sonra biz kullar ulul azm diye bilinen bu büyük peygamberlere gidilip allah Teala'nın bir an önce hesaba başlaması için şefaat talebinde bulunduktan sonra her bir peygamberin ben buna sahip değilim bu şefaat benim değil diyerek mazeret sunup en son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu şefaat benimdir diyerek Allahu Teala'nın arşının önüne gelip secde edip bu şefaat talebinden bulunmasından sonra bu çetin manzaradan sonra Allahu Teala hesap görmek için kullarına gelecek. allah Teala'nın sıfatlarından bir tanesi de budur. Gelme sıfatı. Nasıl gelir bilmiyoruz. Keyfiyetini bilemeyiz. Ama allah Teala gelecek, hesap görecek. Ve hu esra'ul hasibin. Hesap görenlerin en suratlisi, en hızlı. Kur'an-ı Kerim diyor ki allah Teala işte Allah gelecek, Rabbin gelecek ve melekler saf saf gelecek. Düşünün melekler saf saf geliyorlar. Ve gözünüzde şu sahne olsun. Şu hadis aklınızda olsun. Annenizden doğduğunuz günden, ölümünüze kadar kafanızı tecriden kaldırmasanız kıyamet gününde bu amel sizin gözünüzde ne? Küçük bir amel. Vacıa yama idin bi cehennem, o gün cehennem de getirilir. Cehennemi de böyle melekler getirecektir. diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yuta bi cehenneme yama idin, o gün diyor cehennem getirilir. Lha sebuğu ne elfezimam, cehennemin yetmiş bin tane neyi var? Kulp. Yani düşünün cehennemi böyle tutuyorlar, çekip getiriyorlar. Cehennemin tutulduğu, tutunarak, taşınarak getirildiği kulpları var. Yetmiş bin tane cehennemin kulbundan bahsediyor. Tutulacak yeri var cehennem. makul kulli min seb'ûne elfe melek. Her bir cehennemin kulbunda Okulba tutunup cehennemi çeken kaç bin melek var? 70 bin melek var diyor Allah Bunun bir yönü şu an anlamamız mümkün değil. Kafa almıyor. Mümkün mü yani? Bir şey düşünün. Büyük bir ateş düşünün. Onu 70 bin tane tutunacak yeri var. 70 bin. Ve her bir tutanağında ondan tutan 70 bin tane melek bu hadis İmam Muşlim Sayhin'de rivayet ediyor. Sahibi hadis. Yani cehennemin büyüklüğünü siz düşünün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün oturuyor. Sahabeleriyle birlikte otururken bir ses duyuluyor. Cehennemin üstünden bırakılmış taşın. Kaç sene önce? 70 sene önce bırakılmış taşın. Dibe yeni vurduğunu haber veriyor Allah Resulü. 70 senelik bir yolculuk var yani taşın yolculuğu. 70 sene iniyor. Demek ki cehennem çok büyük bir yer. O gün cehennem getirilir diyor Allah Teala ayette. Peygamberimize tefsirini hadisleri yaparken ne diyor? 70 bin tane kulbu var. Her bir kulbunu 70 bin tane melek tutuyor. Ya ama evin yeterli insan. O gün insan. Oturur, hatırlar. Neyi hatırlar? Dünyada yapmış olduğu amelleri hatırlar. Paça tutuştu. Paça tutuştu artık değil mi? Şimdi bile bazen dünyada insan bir şeye sıkıştığı zaman İsmail abi Ah diyor ya şu vaktini şöyle değerlendiyseydim, şöyle yapsaydım pişman oluyor. Paça tutuşuyor derler ya. Allah tahta diyor ki o gün diyor, insan yaptıklarını şöyle gözden geçirir. وأن له ama onun diyor bunları anması, hatırlaması ona hiç faydası yok. Dünyaya geri dönmek isteyecek adam. Hiçbir faydası olmayacak. Ya يا ليتني li hayati. Ya aliteni ve ya alita Arapçada da imkansız şeyler için kullanır. Mümkün olmayan şeyler. Ela yu'man yalete şebab yaudu ela nasıl? Cevap ela ela yalete şebab yaudu yu'man. Ela yalete şebab yaudu yu'man. Lı axbirhu bıma fala al-mashibu bı al-mashibu. Arap Çağdaş Ne diyor şiirde? Ela Leite es-şebabe. Gençlik keşke dönse. 60 yaşına gelmesin bu şiiri okuyorsun. Gençlik keşke dönse de döndüğü gün ben o gençliğe yaşlılığın bana ne yaptığını haber versem. Buradaki gençliğin dönmesini temenni ederken kullanılan ifade ne? Leite, ya leite. Ya leite imkansızı temenni etmek. İmkansızı temenni etmek. Ya aleyteni kuntu turaba. Keşke toprak olsa. İmkansız. Burada da diyor ki Ya aleyteni kaddemtü li hayati. Keşke hayatım için bir şeyler yapsaydım. Amelde bulunsaydım. Salih amel Keşke şunu yapmasaydım, şunu yapsaydım. İnsanoğlu böyle çok kısa zamanda çok çabuk şeyler yapabiliyor. Muhasebe yapabiliyor. O gün Allah'ın azabı gibi hiç kimse azap etmeyecek. Şimdi bakın allah Teala'nın azap edici, azap edeceği tehdit ayetleri geliyor. Genelde şeytan insanları neyle kandırıyor? Allah gafurdur, rahimdir, affeder, bağışlar. Değil mi? Allah ne diyor? Aldatıcı sizi neyle aldatmasın? Allah ile aldatmasın. Aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Allah affeder ya. Bir şey olmaz. Toplumda ben konuşuyorum bazı insanlarla hep bu bu taraftan konuşuyorlar. Yani adam bakıyorum hayatında haramlar istilatmış. hayatını Konuştuğu zaman bu ağızla konuşuyor. Ama allah Teala bakın Kur'an-ı Kerim'de diyor ki <gülüyor> O gün Allah'ın azabı gibi hiç kimse azap edemez. Yani Allah'ın öyle bir azabı olacak ki Sehamet gününde öyle bir azap yok. <gülüyor> Allah-u Teala'nın bağladığı gibi allah Teala'nın tuttuğu gibi kimse tutamaz. Yani kaçmak mümkün değil. Sonra ardından Allah tallem müjdeliyor. Ya iytun nefsul mutma inna. Ey mutlu, ey huzurlu nefis, ey güzel nefis. Irji ila Rabbi ki raziyyeten mardiyah. Rabbine razı olarak ve senden de razı olumuş olur kendin. Fadhulii fi ibadi hesaptan sonra atka dır Rabbine den. Fadhulii fi ibadi. Kullarumun arasına gir. Vethuli cenneti cennetime gir. Eğer gerçekten yani kıyamette mutlu olmak istiyorsak, huzurlu olmak istiyorsak, Yüce Rabbimizin şu kitabını ne yapmamız lazım? Okumamız, amel etmemiz, anlamamız lazım. Bununla meşgul olmamız lazım. Az önce hadisi duyduk hep beraber. Bu hadisi bize çekip düzen vermesi lazım. Yani kıyamet gününde bu dünyada çok gibi gözüken Ramazan ayında tuttuğumuz 30 gün oruç vermiş olduğumuz zekat, sadaka gece katmış olduğumuz namazları küçük göreceğiz. O dehşet anı, o korkunç o an karşısında bu ameller çok küçük, küçük gözükecek bize. O halde ne yapmamız lazım? allah Teala'nın affına sığınmamız lazım. Rahmetine sığınmamız lazım. Onu gazap ettirecek onun sevip razı olmadığı şeylerden uzak durmamız lazım. Evet. Allah nasip ederse önümüzdeki derste Beled suresini alacağız. Bunun netinelim. Sorusu olan kardeşlerimiz varsa alabiliriz. Yoksa. Efendim? Hangi sorayım kaldı? Efendim? Okuduk. Fethuli fi ibadi ve cenneti. Evet, orayı yaptık. Evet,